Hocam Mekke, Medine arası yolculuk yapanlar seferi hükmünde olurlar mı? Bu bir hocam bir de umreye gidenler 15 günden az kalırlarsa eğer veya 15 günden fazla kalırlarsa onların durumu ne halde olur? Buyurun hocam. Şimdi bugünlerde umreye giden kardeşlerimiz çok. Daha sonra hacca da gidecekler inşallah. inşallah. Yapacakları şudur evden çıktılar havalanına gittiler. Havalandan uçtuktan itibaren havada namaz kılacaklarsa, hava uçakta vesaire Hı -hı. seferidir bunlar. Medine'ye gittiler kaç gün kalacaklar? Diyelim dört gün, beş gün kalacaklar. Genelde az kalınıyor. Dolayısıyla Medine'de de seferiler. Yani bu seferi şu demek, yalnız başınıza kıldığınız farz namazları, Hanefi mezhebine göre dört rekatlı olanları iki, 3 rekatlı olanları 3 olarak kılacaksınız demek. Ama biz şunu tavsiye etmeyiz. E diyelim Mescid-i Nebevi oradayken otelde namaz kılmanın bir anlamı yok. Bu dediğimiz yaşlı e, Mescid'e gidemeyecek derecede Yürümekte çok sıkıntılı meşgul olan. sıkıntılı olan insanlar içindir. Siz demek ki uçağa bindikten itibaren Medine'de de seferisiniz. Efendim Mekke'ye Arabayla gidiyorsunuz. Hı hı. E, ne kadar bir mesafe var? 400 kilometre falan zaten seferisiniz. Yolda namaz kılıyorsanız seferi kılınacak. Hocaefendi size seferi namaz kıldıracak. Bu dediğim Hanefiler için. Mekke'ye gittiniz. <gülüyor> Mekke'de kaç gün kalacaksınız? 7 gün diyelim. Umre için. Yine seferisiniz. Yani tek başınıza kıldığınız namazlar Fırın farzları dört rekatlı olanları iki üç rekatlı olanları üç olarak kılacaksınız ama bu şu şekilde anlaşılmasın mutlaka Kabe'ye gitmek lazım her vakit namazda Kabe'de olmak lazım ama ola ki gidemediniz ya evinizde odanızda kılıyorsanız seferi olarak kılacaksınız ne zamana kadar uçağa bindiniz Türkiye'ye geldiniz Evinize girinceye kadar hüküm seferisiniz demektir. Yani günümüzde 15 günlük mesela 20 günlük e, umre uygulamasında buradan çıkan bir kardeşim ta Türkiye'ye dönünceye kadar eğer tek başına namaz kılacaksa farz namazların 4 rekatlısını 2, 3 rekatlısını 3 olarak kılacaklar. Peki hocam burada bir ayrıntı var. Tek kişi kılacaksa dedik. E, diyelim Kabe'de gitti, cemaate uydu, hocamıza uydu. Bu şekilde nasıl olacak hocam? Hoca Efendi'ye uyduğunuz takdirde hocamız zaten mokimdir. Siz Hoca Efendi'ye uyacak, namazı tam olarak kılacaksınız. Yani evet. siz seferiysiniz ama Hoca Efendi mokim. Hı hı. E, dolayısıyla o tam kılacak. Hı hı. Siz Hoca Efendi'ye tabi olarak 4 rekatlı namazları, 4 rekatlıları, 3 iki ileri. İki olarak kılacaksınız. Demek ki ben seferiyim. hoca efendi dört kılacak ben iki kılacağım diye bir anlayış yok. Hocaya uyduktan itibaren hocayla birlikte hocamız kaç rekat kıldırıyorsa ki dört kıldıracaktır, siz ona uymak suretiyle namazlarınızı kılacaksınız.